Neyse, düşündüm, düşündüm ve üşüdüm. Çünkü yüce dağın doruklarında, bulutların içinde kalan o en karanlık noktasında bir çiçek yaşar. Bir çiçek yaşar gündüzü gece sana Rüzgarı arkadaşı sanan bir çiçek. Ne zaman açmıştı, ne zaman sönecek? Zaman yaşamı acıkmıştı ve açlığı ne zaman bitecek? Dağın doruklarında bir çiçek özgürlüğün sesi ama